Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden herkese merhaba. Merhaba. ...Islanmadan İstanbul'da bir yerden bir yere gidebilmiş iki insan olarak seni tebrik ediyorum. Sen de beni tebrik et. Seni tebrik ediyorum. Yazın ortasında niye ıslanıyoruz ki? <gülüyor> <gülüyor> Sen dışarı bakmadın herhalde gelirken de. Baktım ama garip olan bizim ıslanmamız diye ıslanıyor olma gerçeği. <gülüyor> Gerçekten çok fenaydı hava. Neyse galiba durmuş. Ee, şimdi ben bugün seninle senden aldığım bir haberle çok kıskandığım bir şey konuşmak istiyorum. Evet ben de kıskanmana şaşırdım onu da merak ediyorum. Niye tamam. ben akıl edemedim diye. Aa ha, tamam şimdi anladım. Mesela anlatalım ne olduğunu da merak <gülüyor> etmesin diye. Ee, i̇lk defa bir araba markası. Ee, yeni modelini 2000.